Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin ve ala ali muhammed e Şöyle bir soru gelmiş Hamile kadının kabir ziyareti yasak mıdır? Bu konuyla ilgili bir hüküm var mıdır? Bu konularla ilgili söz söyleyen çoktur ancak bu konuyla ilgili Sahih bir Haber yoktur yani böyle bir özel bir yasak söz konusu değildir Ancak Kadınların Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tevhide davet etmeye başladığı Risaletin ilk yıllarında kabir ziyaretini kadın erkek herkese yasakladı. Yani Müslümanlara kabir ziyaretini yasakladı. Ta ki tevhid iyice oluşuncaya kadar tevhid yerleşinceye kadar kabirlerden medet ummalar sahabeler tarafından bunlar bilindi. Çünkü Bizden önceki kavimlere de baktığınız zaman yeryüzündeki ilk sapma da kabirler hususunda olmuştur. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim kabirler hususunda e, ölmüş kimseleri tazim ve yüceltmeleri sonra onları ilahlaştırmaları sebebiyle sapmışlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönemine kadar geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki aynı sapmalar orada da mevcut. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Tevhid oluşuncaya kadar kabir ziyaretini yasakladı. Daha sonra şöyle buyurdu. Yani kadın erkek hepsine yasaklamıştı. Sonra dedi ki ben dedi size kabir ziyaretini yasaklamıştım. Artık oraları ziyaret edebilirsiniz. Çünkü kabirler ölümü hatırlatır buyurdu. Aleyhissalatü vesselam. Ancak kadınların gitmesi bazı alimler diyorlar ki yasaktır. Yani hala yasaklıdır. Bazıları diyorlar ki hayır öyle değildir. Kerihtir. Çünkü sahabe kadınlarından gelen rivayetler var. O rivayetlerde diyorlar ki biz cenazelerin arkasında veya biz kabirlere giderdik. Bizi görenler bize bir şey söylemezdi. Ancak bundan hoşlanmazlardı. Yani burada bunun mekruh olduğunu e, görüyoruz. Ancak bir kadın gidip ibret alacaksa ancak yine Ayşe annemizin kardeşinin kabrini ziyaret etmek için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den izin istediği de bununla ilgili delildir. Burada hamile kadın diye öyle bir yasak söz konusu değildir. Hüküm bütün kadınlar için gereklidir. Eğer o kadın da gidecek kadın üstünü başını parçalamayacak, ağıtlar yakmayacak, isyan etmeyecekse, çığlık atmayacaksa, batıl işler yapmayacaksa, gidip ölümü tefekkür edecekse... Hamile olup olmaması hiçbir şeyi değiştirmez. Öyle bir kadının kabir ziyaretinde bulunması caizdir. Ve adihi ve alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala ali Muhammed.